son derste kısmen değinmiştik inşallah ne söylediğimizi tekrar hatırlayıp kaldığımız yerden muteber tefsir kitaplarında ve ehli sünnetin ilim ehli bu ayeti nasıl anladıklarına bakacağız ve konumuza devam edeceğiz. Yüce Rabbimiz Maide suresi 35. ayette şöyle buyuruyor. Ye eyühellezine amenu taqullaha vebtagû ileyhil vesile Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ona yaklaşmak için vesile arayın. Hatırlarsanız son derste yine ifade etmiştik. Allah subhanehu ve teala kitabını indirilen şeyin ne olduğunu insanlara beyan edip açıklasın diye Nebi ve vesselame indirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sallu kema ra'aytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılınız veya hudu anni manasikukum benim nasıl hac ettiğimi gördüyseniz veya hac ibadetlerimizi benden öğreniniz diyerek aslında Kur'an-ı Kerim'in açıklamasının Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde olduğunu ifade etmiştik. Yine aynı şekilde Tüm ibadetlerde namazdır, efendim zekatın e, nisabıdır, şartlarıdır ve zekatta verilecek manların neler olduğu yine Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'dan öğrenmek durumundayız. Bunları son dersimizde ifade etmiştik. Yine ayette geçen vesile kelimesini İbni Manzur şöyle açıklamıştı bir amelle ona yaklaşmak istendiğinde bir vesileyle ona tevessül etti denir filanca Allah'a tevessül etti demek ona yaklaştıracak bir amel işledi demektir cevheri de aynı manaya işaretle şöyle demektedir filanca Rabbine vesile ile tevessül etti denir yani bu bir amel ile ona yaklaştı demektir. Müfessirler ayette geçen vesile kelimesini kurbet, yakınlık, yakınlaşma olarak açıklamakta, ona vesile arayın ifadesinin ona yaklaştıracak şeyler arayın anlamına geldiğini söylemektedirler. Bunun tefsirini de yani salih amellerle, ibadetlerle, taatlerle, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayla ve onu razı edecek işlerle diyerek yapmaktadırlar. O halde bakalım bizim muteber tefsirlerimiz, az önce okuduğumuz ayeti, Allah'tan korkun ve ona yaklaşacak vesileler arayın ayetini ne şekilde anlamış, ne şekilde tefsir etmişlerdir. Kasa de bu ayet için, yani itaat ederek ve razı olacağı ameller yaparak Allah'a yakınlaşım İbni Kesir'de bu şekliyle geçmekte. Yine Ebu Vail ameller ile ona yakınlaşmak. Hatırlayınız Ali Hoşafçı bu ayeti tefsir ederken veyahut onlar tevessülü Tevessülün ne olduğunu yani şer'i tevessülü e, açıklarken diyorlardı ki zat ile tevessül. Dikkat ediniz burada e, müteber tefsirlerimizden ve ilim adamlarımızdan bu ayetin hiçbirinde zat ile tevessül ederek anlaşılmadığını, aslında burada kurbet ve yakınlaşmak olduğunu, salih amellere sarılmak olduğunu hep beraber göreceğiz ve bununla ilgili Onlarca isimden nakledeceğiz inşallah. Ebu वैl ameller ile ona yakınlaşmak şeklinde e, tefsir etmiştir. Yine Zemahşeri onu razı onu razı edecek amellerle ona yakınlaşmak isteyin diye tefsir etmiştir. Yine razi Pardon, Zamehşeri diyor ki, taatlerin yerine getirilip, masiyetlerin terk edilmesiyle, taatlerin yerine getirilip, masiyetlerin terk edilmesiyle Allah'a yakınlaştıracak şeyler hakkında kullanılmıştır. Yani, Allah'tan korkun ve ona yakınlaşmak için vesileler arayın ayetini. Zamehşeri diyor ki, taatlerin yerine getirilip, yani, Allah Azza ve Celle'nin emirlerine sarılmak ve masiyetlerin terk edilmesiyle masiyetten kaçınmakla Allah'a yakınlaştıracak şeyler hakkında kullanılmıştır. Yine Razi tefsir Kebir'de şöyle geçiyor. Razi diyor ki bu ayetle ilgili Bundan Murat rızasını kazanmak için ona yaklaştıracak şeyler istemektir. Bu da ibadet ve taatlerle olur demektedir. İbn Vehb ise, İbn Vehb ise, bu ayetle ilgili, salih amellerle ona yakınlaşmayı isteyin, demiştir El-Vadih isimli eserde. Yine Vahidi, Vahidi şöyle demektedir, taat, taatler ile ona yaklaşın, onun bu şekilde tefsiri el ve el geçmekte. Yine Nisaburi ise ona vesile arayın ifadesi emirleri yerine getirmekten ibarettir. Vesilelerden kasıt ibadetler ve taatlerdir. Evet bu da Nisaburi bu ayeti yani ona yakınlaşmak için vesileler arayın ayetini taatlere sarılmak olarak ibadetlere sarılmak olarak ifade etmiştir. Nesefi ise bu ayeti taatlerin yapılıp kötülüklerin terk edilmesiyle Allah'a yakınlaştıracak şeyler hakkında kullanılmıştır. Medarikudu Zil isimli eserde 1. cilt 108. sayfada geçmekte. Yine Beydavi Beydavi yani onun sevabına ve ona yakın olmaya ulaşacağınız taatleri yerine getirip masiyetleri terk ederek şeklinde açıklamıştır. Evet. Suyuti ise, Suyuti bu ayetle ilgili olarak taatiyle ona yaklaştıracak şeylere, Celal'in tefsirinde 113. sayfada geçmekte. Yine i̇bn Kesir, Rahimeullah, şöyle demekte ayetle ilgili. Katade dedi ki, yani itaat ederek ve razı olacağı ameller yaparak Allah'a yakınlaşın. İbn Kesir der ki imanların bu sözüyle alakalı müfessirler arasında bir görüş ayrılığı yoktur. Yani imanlar arasında imanlar arasında bununla ilgili herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Hemen hemen ehli sünnetin değerli ilim adamları bu ayeti ibadetlere sarılmak, taatlere sarılmak ve masiyetten kaçınmak şeklinde tefsir etmişlerdir İbn Kesir. Tefsirinin 3. cildi 390. sayfada imamların bu imamların bu sözüyle alakalı müfessirler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur demektedir. Yine İmam Bağavi Şöyle demekte ayetle ilgili özet olarak Allah'ın emrine uyun kurtulun. Mealimut Tanzil isimli eserde 3. cilt 51. sayfada özet olarak Allah'ın emrine uyun şeklinde tefsir etmiştir. Ey ya yuha'llezina amenu takullaha vebtagū ileyhi l-vesileh. Allah'tan korkun ve ona yaklaşmak için vesileler arayın. Yani salih amellere, onun emirlerine sarılın. Taatte ta bulunun ve masiyetten sakının şeklinde e, tefsir etmişlerdir. İbni Ashur ise ayetle ilgili vesile kulu Allah'a yaklaştıracak emir ve yasakları uygulamasıdır. Dikkat ediniz. Vesile kulu Allah'a yaklaştıracak emir ve yasakları uygulamasıdır. Evet. i̇bn Cevzi Rahimeullah, şöyle demekte, katad eder ki, razı olduğu şeylerle ona yaklaşın, ona yakınlaşın. Zahdül Mesir'de geçiyor onun bu sözü, Rahıb el-Esfahani, şöyle demekte, Allah'a yaklaştıracak vesilenin hakikati, ilim, ibadet ve şeriatın bütün hasletleriyle, gayretle O'nun yoluna uymaktır. O'nun yoluna uymaktır. Arusi şöyle demekte, vesile taatleri yerine getirip, masiyetleri terk etmek suretiyle, Allah'a yaklaştıracak amelleri yapmaktır. Ruhul Meani 3. cilt 294. sahife. Ebu Suud Rahimahullah şöyle demekte, vesile Allah'a yaklaştıracak taatleri yapıp masiyetleri terk etmektir. İrşad-ül Selim 3. cilt 32. sayfa. Reşit rıza şöyle demekte, vesile Allah'a yaklaştıracak işlerdir. Yani ona yaklaştırması, rızasını kazandırması, ve dar kerametinde mükafatını hak ettirmesi umulağan amellerdir. Bunların neler olduğu ise Allahu Teala'nın bildirmesi dışında bilinmez. Dikkat ediniz. Bu amellerin e, mükafat mükafatı hak edecek amellerin ne olduğunu veya ona yaklaştıracak amellerin ne olduğunu ise Allahu Teala'nın bildirmesi dışında hiç kimse bilemez. O da fazlıyla bunların neler olduğunu Resulüne vahyederek bizlere bildirmiştir. Tefsirul Menard'a geçiyor. eşit Rıza'nın 6. cilt 368. sahife. İsmail Hakkı Bursevi bu ayetle ilgili şöyle diyor. Yani salih amellerle ona yaklaşmaktır. Temvirul Ezhan 1. cilt 421. sahife. Yine Elmal Hamdi yaz yazır, Elmal Hamdi yazır, bu ayetin tefsirinde şöyle diyor, En uygun sebeplere teşebbüs etmek suretiyle, Allah'ın sevgisine layık, güzel ameller yapmaya, iradenizi sarf ediniz. Dikkat ediniz, Elmal Hamdi yazır diyor ki, En uygun sebeplere teşebbüs etmek suretiyle, Allah'ın sevgisine layık, güzel ameller yapmaya, İradenizi sarf ediniz. Hak dini, Kur'an dili tefsirinde söylüyor bunu Maide suresinin 35. ayetinin tefsirinde. Ömer Nasuhi Bilmen, Ömer Nasuhi bilmem ise rahimehullah şöyle söylüyor. Sizi ilahi lutuflara lütuflara kavuşturacak olan güzel amellerle tevessül ediniz. Şeriatta vesile Allah'ın rızasını kazanmaya Cenab-ı Hakk'a manen yaklaşmaya sebep olan herhangi güzel bir amelden ibarettir. Sizi ilahi lütuflara kavuşturacak olan güzel amellerle tevessül ediniz. Şeriatta vesile Allah'ın rızasını kazanmaya Cenab-ı Hakk'a manen yaklaşmaya sebep olan herhangi güzel bir amelden ibarettir demekte Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde. Evet. Yine Şankiti Rahimeullah şöyle demekte ayetin tefsiriyle alakalı. Bil ki Burada vesilenin manası, ulemanın cumhura göre, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri ölçüsünde ve ihlasla emirlerine imtisal edip, yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a yaklaşmaktır. Dikkat ediniz, hemen hemen ortak söz gibi, yani tefsirde gerçekten isimlerini saydığım, bu kadar ilim ehlinin, Ayeti tefsir ederken ortak söylem içerisinde Allah Azza ve Celle'ye kulluk etmek manasında taatlerine sarılmak ve masiyetten sakınmak şeklinde tefsir etmişlerdir. Vebtehu ileyhi sebile ayetini Maide suresinin 35. ayetini ona yakınlaştıracak vesileler arayın ayetini bu şekilde tefsir etmişlerdir. Ne demişti Şankiti Rahimeullah? Bil ki burada vesilenin manası ulemanın cumhura göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri ölçüsünde ve ihlasla emirlerine imtisal edip yani sarılıp yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a yaklaşmaktır. Zira O'nun rızasına ulaştırıp O'nun katındaki dünyevi ve uhrevi hayırların elde edilmesinin, yegane yolu budur. Yegane yolu budur. Yani kim istiyorsa Allah ondan razı olsun. Kim Allah Wa ve teale'ye yaklaşmak istiyorsa, kurugat kurmak istiyorsa gerçekten o zaman salih amellere sımsıkı sarılsın ve masiyetlerden sakınsın. Ve masiyetlerden Sakınsın. Evet, görüyoruz burada ilim ehlimizin ne söylediğini. İnşallah birkaç isim daha e, zikredeceğiz. Yine Hicazi rahimahullah şöyle söylemekte Tefsirul Vadih isimli kitabında Tefsirul Vadih 1. cilt 225. sayfada diyor ki Taatle ve onu razı edecek amellerle ona yaklaşın. Zira ona yaklaştıracak vesileler bunlardır. Salihlerle ve ona yakın olan velilerle tevessüle dair ise sahih bir nas olmamıştır. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz ne söylediğine. Hicazi'nin diyor ki taatle ve onu razı edecek amellerle ona yaklaşın. İtaat edin. Salih ameller işleyin. Zira ona yaklaştıracak vesileler bunlardır. Allah'a yaklaştıracak olan vesileler Bunlardır. Yani itaat etmek, salih amellere sımsıkı sarılmak ve masiyetten sakınmak. Ve devamla diyor ki, devamla diyor ki salihlerle ve ona yakın olan velilerle tevessüle dair ise sahih bir nas varid olmamıştır. Yani bugün hoşafçı ve benzerlerinin dediği gibi Allah Azza ve Celle'ye yaklaşmak için peygamberlerin yani enbiyanın ruhaniyetlerine sarılmak, onların kabirlerinden medet ummak veya onların kabirlerine gidip dua etmek veya salih kimseleri vesile kılmak anlaşılmamaktadır ve salihlerle ve ona yakın olan velilerle tevessüle dair sahih hiçbir nas varit olmamıştır. Önceki bölümde, önceki bölümde bunu ifade etmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bunu yapmamışsa, hoşafçının iddia ettiği gibi diyor ki, Zat ile tevessülü yasaklayan zayıf da olsa bir hadis yok diyordu. Biz de demiştik ki, Zat ile tevessülde bulunmak için veya zat ile tevessülü yasaklayan bir hadis aramaya gerek yoktur. Çünkü, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabının bundan sakınmış olması, bunun bir masiyet olmasından ötürüdür. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in ortada böyle bir uygulaması varken ve buna bazı örnekler vermiştik. Mesela demiştik ki, böyle fasit bir kıyasla, şimdi bir kimse kalkıp da cuma namazına kıyasla, efendim bayram namazında, ezan okunmayacağına dair, ezan okunmayacağına dair bir e, e, hadis yoktur, zayıf da olsa bir hadis yoktur diyerek o halde biz bayram namazında ezan okuyalım diyebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, fiili uygulaması bu olduğu için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hudu amni menasikukum diyerek ibadetlerinizi benden öğreniniz dediği için Allah Resulü ve Vesselam cumada ezan okuttu ancak bayram e, bayram namazında ezan okutmadın. Veya efendim e, bayram sabahı e, hacılar Mina'da iken Akabe cemresini e, taşlayacakları için onlar bayram namazından muhaf tutuldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlarla namaz kılmadı. Veya hacılar oradayken namaz kılmadılar Mina'da iken bayram namazını. Ancak onun dışındaki Müslümanlar kıldılar. O halde diyebilir miyiz ki ee, bayram günü, hacıların bayram namazını kılacağına dair veya terk edeceklerine dair zayıf da olsa hadis yoktur. Bu nasıl bir yoldur? Hiçbir usulcu veya usul bilen hiç kimse böyle bir şey söylemeyecektir. İşte burada burada Hicazi Rahimavullah'ın dediği gibi bu ayetten bizim anladığımız diyor, taatte ve onu razı edecek amellerle Allah'a yaklaşmaktır. Zira ona yaklaşacak vesileler bunlardır. Onun dışında bir vesile aranmaz. Salihlerle ve ona yakın olan velilerle tevessüle dair sahih hiçbir nas varid olmamıştır. Aksine devamla diyor ki aksine Ebu Hanife ve öğrencileri bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Bu manada bir tevessülü Akıl da inkar etmekte, şeriat da reddetmektedir. Ne bu ayette ne de bir başkasında buna dair bir delil yoktur demiş ee, Hicazi Rahimehullah Tefsirul Vadih'te e, 1. cil 225. sayfada. Dikkat ediniz hatta burada özellikle Ebu Hanife'nin, Ebu Hanife ve onun öğrencilerinin isminin anılmasının sebebi biliyorsunuz, Maalesef Maalesef e, Ali Hoşafçı denilen şahıs Diyor ki e, Sanki İmam Ebu Yusuf Zat ile tevessülü caiz görüyormuş gibi Menar tefsirinden Yani Hanefilerin bu kadar muteber Kitapları varken Bizzat Hanefi fıkhını Ortaya koyan bu kadar kitabı varken e, Muhammed Ebu Yusuf'un e, İmam Ebu Yusuf'un e, zat ile tevessülü meşru gördüğünü söyleyerek e, menar tefsirini Reşit Rıza'nın Rıza menar tefsirini delil göstermişti oraya da Orhan Kurugöllü hoca açıp baktığında ise tam tersine tam tersine e, İmam bu Yusuf'un bunu reddettiğini kabul etmediğini söylemişlerdir ve hatta onların biliyorsunuz e, haram ve mekruhla ilgili görüşlerini de ifade etmiştik. ve Yani onların mekruhtan kastının harama yakın şeklinde e, anladıklarını görmüştük. Ve hatta yine Menar tefsirinde aynı sayfada İbn-i ait bazı e, nakiller de vardı. Yani zat ile tevessülün e, olduğuna dair hiçbir nas olmadığına dair. Dolayısıyla bu iftiralar silsilesi devam etmekte, yeri geldiğinde İbn-i de bundan nasibini aldığını önceki derslerde ifade etmiştik. Es-Sadi şöyle demekte, bu farzları yerine getirip taatleri işlemekle olur. Yani bu ayeti tefsir ederken, bu ayeti tefsir ederken, yani Allah'tan korkun ve ona yaklaşacak vesileler arayın. Maide suresinin 35. ayetini Sa'di tefsir ederken diyor ki bu farzları yerine getirip taatleri işlemekle olur. teysir Kerimur Rahman isimli eserinde. Ve yine Ebnül Hatib Ebnül Hatib rahimahullah şöyle diyor vesile kurbet ve salih ameldir. Vesile, kurbet ve salih ameldir. Evdahut Tefsir, tefasir, Sayfa 133'te. Ebu Zehra Ebu Zehra şöyle söylüyor ayetin tesiriyle alakalı Mü'min meşru edilmiş kurubet ile Allah'a tevessül eder. Mü'min meşru edilmiş Ey, yani Kur'an ve sünnetin belirlediği kurubet ile yakınlaşma ile Allah'a tevessül eder. Bu taatler ile Allah'a yakınlaşmak ve tevessül etmektir. Yani bundan kasıt diyor. Yani daha çok ilim adamları masiyetten sakınma derken burada aslında taatlere sarılma anlamında daha çok bunu ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Mahluf ise şöyle diyor. Saffetul Beyan isimli eserinin 146. sayfasında diyor ki, yani razı olacağı ameller ve günahları terk etmeyle, razı olacağı ameller ve günahları terk etmeyle, Allah'a yakın olmayı isteyin. Vesile burada taatleri işleyip, masiyetlerden iştinab ederek Allah'a yaklaşmaktır. es ise As sabuni ise şöyle diyor, kitabında şöyle diyor, İtaat ve ibadet ederek sizi ona yaklaştıracak şeyleri isteyin. Tefsirul de yine 258. sayfada geçiyor. Yine Vehbe Zuhayy, Allah şöyle söylüyor, uzunca bir ifade kullanılıyor ve bu yine e, tefsir-ül münirde geçiyor 3. cilt 524'te şöyle diyor Zuhayli Tevessül Allah'a itaat edip onu razı edecek ameller işlemek suretiyle Allah'a yaklaşmak demektir ayetle kastedilen şey budur yani Allah'ı razı edecek amellere Sarılmak ve Allah'a yakınlaşmayı dilemek. Özetle, Allah'a dua etmek, Direkt bir biçimde ve vasıtasız olarak yapılır. Allah'a dua etmek, Direkt bir biçimde ve vasıtasız olarak yapılır. Zira, Delaleti kat'i olan, Kur'an nasıl ile, Allah'a yapılan dua da, Vasıtalara ihtiyaç yoktur. Zira, Delaleti kat'i olan, Kur'an nasıl ile Allah'a yapılan duada vasıtalara ihtiyaç yoktur. Çünkü bu nasla sabittir ki Allah azze ve celle ayette buyuruyor <Sessizlik> Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bu ayetle sabittir. Kur'an nasıl ile sabittir. Dolayısıyla burada duada vasıtalara ihtiyaç yoktur. O şöyle buyurmaktadır. Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de size icabet edeyim. Fatır suresi 60. ayette. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben yakınım. Bana dua ettiği an dua edenin duasına icabet ederim. Bakara 186. ayet. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Fatıha suresi 4. ayet. Hadiste de şöyle buyurmuştur. Buyurulmuştur. Bir şey dileyeceğin zaman Allah'tan dile. Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. Tirmizi Sünen 2516'da geçiyor bu hadis. Bir şey dileyeceğin zaman buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan dile. Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. Yani İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'în. Bunun gereği neyse onu yap. Demiyor ki dua edeceğin zaman Filana git, falana git, Ebubekir'e git, Ömer'e git, Osman'a git veya diğerine git. Demiyor ki bana gel Allah'a söyle, selam. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Taala deminden beri numaralarını verdiğimiz Fatır suresi 60. 60. ayet olsun. Bakara 186 olsun ve okuduğumuz hadislerde Allah Allah azza ve celle bana dua et edin ki icabet edeyim buyurmaktadır. Ve seleften ve haleften Allah hepsine rahmet etsin birçok isim zikrettik. Seleften ve haleften daha birçok müfessir ona yaklaştıracak vesileler arayın buyruğunu aynı anlamlara gelen benzer ifadelerle tefsir etmiş ayette geçen vesilenin meşru olan salih ameller olduğunu beyan etmişlerdir. Dikkat ediniz. Ayette geçen vesilenin, vebtehu ileyhil vesile ayetinin, ayette geçen vesilenin, meşru olan, yani Kur'an ve sünnetin beyan ettiği nasların, salih ameller olduğunu ifade etmişlerdir. İbn-i Kesir'in söylediğine göre, bu konuda müfessirler arasında bir görüş ayrılığı yoktur. i̇bn Kesir diyor ki, bu konuda müfessirler arasında görüş ayrılığı yoktur. Bunun 3. cilt, 390. sayfede söylemiş i̇bn Kesir Yani, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den ve Seleften zat ile tevessülün bizi Allah'a yaklaştıracak meşru amellerden biri olduğuna dair, bir irşat ve tatbik olmadığı gibi, umumuna sığınılmaya çalışılan bu ayeti, zat ve şahıslarla tevessül edilmesinin meşru oluşu şeklinde tefsir eden de olmamıştır. Lütfen dikkat ediniz. Birilerinin iddia ettiği gibi, zat ile tevessülün, bizi Allah'a yaklaştıracak meşru amellerden biri olduğuna dair bir irşat ve tatbik olmadığı gibi umumuna sığınılmaya çalışılan bu ayeti yani bu ayeti okuyarak bu ayeti umumileştirerek ondan sonra istedikleri gibi vesileler arayanlar kafalarına göre vesileler arayanlar zat ve şahıslarla tevesül edilmesinin meşru oluşu şeklinde tesir eden de olmamıştır. Ki burada bilinçli olarak konumuzun temelini oluşturduğundan bu ayeti merkeze koyduk ve Maide suresi 35. ayetin etrafında ilim ehlimiz, müfessirlerimizin ne söylediğini arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakletmiş olduk. Seleften ve müfessirlerden gelen ortak beyana göre bu ayetteki Allah'a yaklaştıracak vesileler, meşru olan salih amellerdir. Seleften ve müfessirlerden gelen ortak beyana göre ayetten anlamamız gereken Allah'a yaklaştıracak vesileler meşru olan salih amellerdir. Demiyor salihlerdir. Diyor ki ne? Salih amellerdir. Bunların başında tevhid ve sünnete ittiva etmek gelir. Bunların başında tevhid ve sünnete ittiba etmek gelir. Şirkten, vesilelerinden ve bid'atlardan iştinab etmek de Allah'a yaklaştıracak vesilelerin başlıcalarındandır. Şirkten sakınacağız, vesilelerinden ve bidatlardan iştinab etmek. Daha önce e, sünnete bid'at kavramını işlerken biz bid'atın Tanımını yaptık ve bunu açtık. Bununla ilgili nakiller yaptık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve dedik ki, bid'at, bid'atler, yani biliyorsunuz bazıları ayırım yapıyorlar. Diyorlar ki, bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye diyorlar. Yani iyi bid'at diyorlar, kötü bid'at diyorlar. Dolayısıyla onların hasene dediği bid'atler bile ki bu batıl bir sözdür. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam, Kullu bid'atin dalâleh ve kulle dalâretin fil nar. Bütün bid'atler sapıklıktır. Ve bütün sapıklıklar ateşlerle de buyurarak aslında kulle yani hepsi diyor ayset Vesselam böyle bir ayrım yapmıyor. Dolayısıyla biz bid'atlerin veya bid'atlerle ortaya çıkan bu vesilelerin aslında Allah'a yaklaştıran birer vesile değil cehenneme götüren birer vesile olduğunu ifade etmiştik. Yani bid'atler cehenneme yaklaştıran vesilelerdir Allah'a yaklaştıran vesileler değildir. Allah Azza Ve Celle'ye yaklaştıran vesileler ise Kur'an ve Sünnet e, Kur'an ve Sünnet tarafından e, ortaya konmuş naslarla yapılan salih amellerdir. Bunların başında da tevhid geliyor. Bunların başında Allah Resulü Esat Vaselemü Sünnetine sımsıkı sarılmak geliyor ve yine aynı şekilde şirkten, küfürden, bidatten sakınmak gelmekte. Öyleyse meşru olmayan bid'at bir şekilde zatlarla tevessül etmek değil, bundan sakınmak, iştinab etmek bizi Allah'a yaklaştıracak vesilelerdendir. Bırakınız meşru olmayan bir bid'at ile yani zatlarla tevessül ile Allah'a yaklaşmayı, aksine bundan sakınmak Allah'a yaklaştıracak bir vesiledir. Yani, Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmemiş bir vesileden sakınmak aslında bir vesiledir. Yani bir kimsenin bidatlerden sakınması Allah'a yakınlaşacak bir vesiledir. Dolayısıyla biz bidatlerden sakınmakla Allah'a yaklaşmayı umuyoruz. Yani Allah'a yaklaşacağımız Maide suresi 35. ayetinde buyurulduğu gibi ona yaklaştıracak vesileler arayınız. İşte bunların içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü emrettiği gibi emrettiği gibi bid'atlerden sakınmak vardır. Alusi Rahimahullah ayetin tefsirinde şunları söylemektedir. Bazı insanlar bu ayeti salihlerden medet istemeye, onları Allah ile kullar arasına aracı kılmaya delil getirmektedirler. Onların bir kısmı, Allah'ın salih kullarından, ölü veya gayip, uzakta olan birisine seslenip, ey filanca, Allah'a dua et de, beni şöyle, şöyle rızıklandırsın demekte. Bunun vesile istemek badında olduğunu zannetmektedir. Bunların hepsi, Haktan fersah fersah uzak şeylerdir. Gerçekten çok önemli bir şey söylüyor İmam Alûsi rahimahullah. Bazı insanlar diyor bu ayeti salihlerden medet istemeye, onları Allah ile kullar arasına aracı kılmaya delil getirmektedirler. Yani sanki bu ayetin kastettiği, efendim bazı zatları, bunlar enbiyalar olabilir, bunlar salih kimseler olabilir, bazı zatları Allah'a yaklaşmaya aracı gibi ee, anlamaktadırlar bu ayeti onların bir kısmı Allah'ın salih kullarından ölü veya gaib yani uzakta olan birisine seslenip ey falan Allah'a dua et de beni şöyle şöyle rızıklandırsın demekte bunun vesile istemek babından olduğunu zannetmektedir yani o kişiye seslenerek o kişiye seslenerek onu vesile kıldığını zannetmekte halbuki bunların hepsi haktan fersah fersah uzak şeylerdir Bu makamda meselenin tahkiki şudur. Dua istemek manasında yaratılmış bir kimseden medet bekleyip onu vesile kılmak, eğer kendisinden dua istenilen kişi hayatta ise şüphesiz caizdir. O halde şunu ifade etmek gerekir ki, dua istemek manasında ille de bu vesile kılacak bir kimse, o kişiyi Allah'a dua et de bana şunu şunu versin diyorsa, bu kendisinden gayıpta olan bir kimse ise veyahut ölmüş bir kimse ise bu bid'at ve sapıklık ancak o kimse hayatta ise ve bizzat gidip kendisinden dua istiyorsa şüphesiz ki bu caizdir. Ancak kendisinden dua istenilen kişi ölü veya gayip ise bunun caiz olmadığında ve seleften hiç kimsenin yapmadığı bir bid'at olduğunda hiçbir alim şüphe etmez. Her türlü hayrı işlemede insanların en hırslıları oldukları halde sahabenin hiçbirinin ölüden bir şey istediği varit olmamıştır. Her türlü hayır işlemede insanların en hırslıları ve en hayırlılar oldukları halde sahabenin hiçbirinin ölüden bir şey istediği varit olmamıştır. Ehli Bekten ve diğer imamlardan nakledilen dualarda, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessül etmeye dair bir şey yoktur. Ehli Bekten ve diğer imamlardan nakledilen dualarda, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessül etmeye dair hiçbir şey yoktur. Bu ifade ettiğim sözün evet buradan sonrasında Alusi'nin şöyle bir hatası var aslında bunları söyledikten sonra Alusi diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Allah katında cahı olduğu bilinen bir başkasının cahila Allah'a tevessül etmekte bir beis görmüyorum demesi yani buraya kadar e, ashaba ve ashabın yoluna davet eden veyahut Efendim, Kur'an ve sünnetin gerektirdiği salih amellerle vesileyi e, savunan ve bunun gerektiğini ifade eden e, Alusi'nin sözünün sonunda aslında bunda bir beis görmüyorum diyerek e, herhangi salih bir kimsenin cahili Allah'ın e, Allah'a tevessülde bulunmakta bir beis yoktur demesi de kafasının karışık olduğunu göstermektedir. İnsanlar Allah'ın dışında ölü ya da diri Evliyaya ve başkalarına medet ey efendim filanca, medet ey falan sözleriyle dua etmeyi çok yapar oldular. Bunun mübah olan tevessülle hiçbir ilgisi yoktur. İnsanlar Allah dışında ölü veya diri, evliyalara veya başkalarına medet ey falan diyerek dua etmeyi çokça yapar oldular. Bunun meşru tevessülle hiçbir ilgisi yoktur. Böyle yapanların, hayatta ama gayip olan veya ölü olan kimseye dua ettiklerinde, onların gaybı bildiğine, nidaları işittiğine, doğrudan veya dolaylı olarak hayrı celbedip, ezayı def ettiğine itikat ettikleri kanaatindeyim. Aksi takdirde onlara dua etmezlerdi. Oysa bu, Rabbimizden çok büyük bir beladır. Alusi bunu Ruhul Meani'de söylüyor. Ayrıca Vehbe Züneyli Tefsirul Munir'de geçmekte bu sözleri. Anneme de şunları söylüyor. Vesilenin manasının tahkiki, ulemanın umumunun da kanaati olduğu çile, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine muvafakat ederek İhlasla Allah'a ibadet edip ona yaklaşmaktır. Yani, Şankiti Allah diyor ki, bu vesileden kasıt, biz bundan anlayacağımız odur ki, Allah Resulü Aleyhisselatü getirdiğine sımsıkı sarılarak, ihlasla Allah'a ibadet edip ona yaklaşmaktır. Bu tahkik şunu da öğrenmiş olursun, diyor devamla. Tasavvuf iddiasındaki cahillere uyan birçoklarının, ayette tevessülden kast edilen şeyin, kendi ile Rabbi arasında aracı olan şeyh olduğunu iddia etmesi, ancak cehalet ve körlüğe dalıp gitmek, apaçık bir sapıklık ve Allah'ın kitabıyla oyun oynamak demektir. Zira, Allah'ın dışında vasıtalar edinmek, Allah'ın açıkça belirttiği gibi, kafirlerin küfrünün temelidir. Dikkat ediniz. Zira, Allah'ın dışında vasıtalar edinmek Allah'ın açıkça belirttiği gibi kafirlerin küfrünün temelidir. Bizi Allah'a daha da yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenleri unutmayınız. Bunlar Allah katında bizim şefaatçimizdir derlerdi. Dolayısıyla bu yol sünnet ehlinin yolu değil, küfür ehlinin yolu olduğu anlaşılmaktadır. Mükellef olan herkese vacip olan Allah'ın rızasına onun cennetine ve rahmetine ulaştıracak yolun sadece Resulüne aleyhissalatü vesselam ittiba etmek olduğunu bilmektir. Mükellef olan herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Allah'ın rızasına onun cennetine ve rahmetine ulaştıracak olan yolun sadece Resulüne ittiba etmek olduğunu bilmektir. Aynı Ali İmran suresi 31. ayette buyurulduğu gibi: Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'unni yuhibbukumullah De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. İnşallah ben özellikle Mahide suresi 35. ayeti etrafında döndük ve bununla ilgili e, ilim ehlimizin ne söylediğini ve bu ayette ne anladıklarını özellikle sünnette uygulaması olmayan ancak bu ayeti umum olarak ifade edip bunun etrafında dönen Ali Hoşafçı ve benzerlerine Orhan Kurugöllü hocanın reddiyesini burada naklettik ve bizlere Kur'an ve sünneti at açık şekliyle önümüze koyan, bizi her türlü fe, fe, e, fenalıktan sakındıracak ilmi bizlere ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Ben burada dersin birinci bölümünü bitiriyorum. İnşallah e, biraz sonra e, ikinci dersi e, yapma niyetindeyim. Allah dilerse